Birinci sorumuz. Kardeşimiz demiş. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Bir sorum olacak inşallah. Allah'ın bir emrini yerine getirmemek mi daha kötü ya da Allah'ın bir yasağını yapmak mı? Evet. yani Bu tabi alimlerin konuştuğu uzun uzadıya konuştuğu bir şey. Bir emri terk etmek ile bir yasağı çiğnemek e, genel anlamda bakıldığında aynı şeydir. İkisi için de cehennem tehdidi vardır. Bu emri yerine getirmemenin küfür yasağı yerine getirmemenin ise fısk olduğunu söyleyenler Adem ile İblis'in kıssasını delil almışlar demişler Allah İblise emretti isyan ettiği için kafir oldu vacipler emirdir namaz, oruç, zekat, hac bu mezhebe giden seleften fakihler o yüzden namazı, orucu, zekatı ve haccı terk edenleri tekfir etmişlerdir çünkü namaz, oruç, zekat ve hac emirdir emir terk edildiğinde küfür olduğu için ki selef işte mürciye ile bu noktayı çok fazla tartıştılar Tartışmanın ilk çıktığı yer aslında burasıydı. Emri terk eden kafir oluyordu. Yasanın çiğnenmesi ise Adem'e Allah subhanahu wa yasak meyveden yeme demişti, yasaklamıştı. O yasak meyveden yemekle kâfir olmadı. O günahından tövbe etti. Dolayısıyla diyorlar emri yerine getirmemek yasağı yapmaktan çok daha şerlidir, çok daha zararlıdır. Tabi Allah'ın doğrusunu bilendir. Sonuç itibariyle bazen yasaklar arasında da Ne olabilir? Bazen yasaklar arasında da dereceler olabilir. Zina Allah Resulü salsam diyor ki zina bir günahtır ama elli tane çeşidi var. Diyor ki Allah diyor yaşlı zina eden yaşlı kadına lanet etsin diyor mesela. Şimdi neden yani yaşlı bir kadın böyle bir isteği arzusu genç bir insandaki gibi değildir. Buna rağmen zina zinakarsa o kadın o artık günahta dereceyi arttıran azabını da bununla beraber arttıran demektir yani. Mesela genç birinin zina etmesiyle gene yaşlı bir erkeğin zinası arasındaki derece farkı da aynı değildir. Aynı şekilde. Yani kişinin güç ve kudretine göre haline ve vakasına göre günahların işlenmesi veya işlenmemesi farklılık, cezası buna göre bir farklılık gösterebilir. Allah'ın doğrusunu bilendir kardeşlerim. İkinci sorumuz kardeşimiz demiş. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Bir ricam var. Bazı Müslüman erkekler hala harama bakıyorlar, müstehcen şeyler izliyorlar. Bunlar nasihat olarak bir şeyler söyleyebiliriz. <gülüyor> Allah razı olsun. Allah bu beladan afiyet takılsın yani. Allah <gülüyor> ıslah etsin o Müslümanları. Allah yardım etsin. E bunlar cahiliyenin pislikleri. Bunlar cahiliyeden gelen kalıntılar. Genelde bizim hayatımızdaki kötü şeyler varsa İslam'da bunlar hep cahiliyede kötü kalıntılardır. Cahiliyesinde dahi bu tarz şeyleri müstehcen gören insanların böyle şeylere meylettiğini göremezsiniz. Mesela cahiliyesinde kadın kız düşkünü sokakta kadın tavlamakla gecesini gündüzünü harcayan bir adam İslam'a girdiğinde bakıyorsunuz o ahlakını da sokabiliyor. Ama cahiliyesinde dahi toplumun örfünden işte toplumun şeyinden genel yapısından şey kötü görüldüğü için bu tarz eylemler kötü görüldüğü için akrabaları yakınları tarafından. Bunlardan uzak duran insanlar İslam'a girdikleri zaman da aynı şekilde uzak durdu görülmüştür. Çünkü ahlak kolay kazanılmaz, kolay kaybedilmez. Ahlakın kazanılması ve kaybedilmesi için ne gerekir? Belli bir uzun devam eden bir süre gerekir kardeşim. Allah afiyet versin. Allah belalardan uzak dursun. Bu büyük bir beladır yani. Demiş kardeş Rabbim ilminizi daim etsin. Sitede akaid dersinde 21 ve diğer dersler açılmıyor. Bakabilir misiniz? Not almasınlar. Kayıp. Kayıp. Yani o ses kaydı. Bazıları peyani ona bakarım. Yani biz. eksik olan bazı ses kayıtları var. Ulaşılamayan. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Onda da bizim mazur görün inşallah. Bunlar çok eski dersler oldukları için. Var mı? Ya, Heh, yaptıracaksınız. Dersi var mı? olsun da anladık. Tamam, arşivleri tekrar kontrol etmeye çalışacaklar. Eksik olan tamamlayacaklar inşallah. Selamun Aleyküm. Cemaat üyesi nasıl olmalıdır? Görevleri nelerdir? Allah razı olsun. Ya işitmeyi ve itaat etmeyi bilen bir adam hayır görür. Başındaki emri de adamsa bir şeyler olabilir. Sonuçta ben birçok kere bu örneği vermişimdir. Malzeme ne kadar güzel olursa olsun aşçı iyi değilse çıkacak yemek güzel olmaz. Aşçı ne kadar güzel olursa olsun aşçıya verdiği malzeme güzel olmazsa yemek de güzel olmaz. Yani kastım şudur. Bir emir güzel bir aşçı olması lazım. Yani yapacağı işin ilmini, tecrübesini iyi bilmesi lazım. O e, aşçının eline gelen malzeme menzilesinde olan e, cemaat fertleri de fıtraten Allah'ın yarattığı işte kendilerine koyduğu güzel hasletler olan işte sadakat, doğruluk, iyilik, vefa gibi o güzel e, hasletlere sahip olması lazım ki ortaya güzel bir cemaat çıksın. Bunun tabi e, dediğim gibi cahiliye ile de çok alakası var. Yani Allah Resulü o yüzden dedi ki <gülüyor> sizin en hayırlınız, cahiliyede en hayırlı olanlarınızdır. Genelde de bakıldığında cahiliyede ahlaksız olan insanların İslam'a girdiğinde kalbi hasta ve münafık insanlar olduğu müşahede edilmiştir. Allah bize kaderiyle kaderiyle bize ve evlatlarımıza güzel ahlaklar nasip etsin. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Bayanlar gusül alırken küpe deliklerini ıslatma, ıslatmalı mıdır? Bu hanifilerin şeriatı kendilerine zorlaştırmalarından başka bir şey değildir. Buna dair ne seleften, ne sahabeden, ne tabiinden, ne sonradan gelenlerin hiçbirisinde Ee, bu tarz böyle bir dayatma yoktur. Sadece müstahap görmüşlerdir. Hani gücü yetiyorsa insan olur da oraya da su geçmez diye bir orayı mesetsin, iyice yıkasın diye tavsiyelerde bulunmuşlardır. Şeriatın böyle incik cincik yani böyle bu bir tabir çok böyle teferruatlı tafsilatlı insanları fıkıhta zorladığı bir şeriat yok önümüzde. Bu da, daha çok ilmi noktasında kasır olan <gülüyor> insanların e, belli bir zaman sonra cahil insanları sıkmasından kaynaklanan şeylerdir. Dediğim gibi böyle bir vacibi, vücubiyetiniz yok. Normal gusül abdesti aldıysanız abdestiniz inşallah geçerlidir. Aleyküm selam. Kardeş demiş selamun aleyküm hocam. Nur suresi 61. ayette geçen birlikte yemek konusunu izah eder misiniz? Bir Müslüman dayılarının, amcalarının, halalarının, teyzelerinin evlerinde Namahrem, kuzenleriyle birlikte yemek yiyebilirim. Allah razı olsun. Sizin ömrünüzü ve tüm Müslümanların ömrünü bereketli kılsın. Amin güzel kardeşim. Şu Kur'an-ı Kerim'den hemen nuratmış biri bulabilir misiniz? Ben çünkü aklımda değil. Diğer soruya geçelim arkadaşlarımla. Rakarken. Diğer soru güzel, onu Siz sökülüyor musun? Ben mi? Ben bir ağrıç. Şu bir Şu Şurada Kur'an var abi. Bu diğer bir abi var. Soru yazmış, özel bir mesele söylemiş. Aleykümselam abi, memnun oldum. Zaten ismini bahsettiğin abiye bilgilerini vermişsin. İnşallah en kısa zamanda o söylediğin meselelerde seninle görüşürüz Allah'ın izniyle. Gözü görmeyene günah yok, topala günah yok, hastayede günah yoktur. Bunlar başkalarıyla beraber yemek yiyebilirler. Sizinle kendi çocuklarınıza ait evlerinizden, yahut babalarınızın evlerinden, yahut annelerinizin evlerinden, yahut erkek kardeşlerinizin evlerinden, yahut kız kardeşlerinizin evlerinden, yahut amcalarınızın, yahut halalarınızın, yahut dayılarınızın, teyzelerinizin, koruyucusu bulunduğunuz şeyden yahut dostunuzun evinde yeme, yemenizde günah yoktur. Sizin topluca yahut dağınık yemenizde bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından mübarek, hoş bir sağlık olmak üzere. Kendilerinize selam verin. İşte böyle Allah size ayetlerini açıklıyor. Olur ki akıl edersiniz. Yani bu ayetin tefsiliyle alakalı özel bir e, ilim talebim oturup bu konuyu araştırmam olmadı. İnşallah not alalım. Bakalım. Allah adına cehaletle konuşmuyorum Çünkü kim Allah'ın sözlerini hevasıyla yorumlarsa, hakkı isabet etse de batıl işlemiştir, hata etmiştir. İnşallah bakar, söyleriz.